dünya mirası adalar hazırlayan ve sunanlar Asu Atsoy, Derya Tolgay ve Al Orç. Merhaba. Bugün Alp'le konuğumuz Hüseyin Avni Özkan'la stüdyodayız. Hüseyinciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> 30 yıldır rehberlik yapıyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sonra az biraz basın yayına devam edip rehberliğe başladın. Bugün konumuz Kınala'da, Enminika'da, ProTi. E, onu konuşacağız. Minik ama marifetleri çok derler ya hani e, Kınalı tarihte epey bir şanlı şahretli, şöhretli hükümdarlara, imparatoruçalara falan filan böyle mekan olmuş. <gülüyor> evet. E, siz Kınalı Adası'da e, turist gezdiriyorsunuz, grup gezdiriyorsunuz. Bunlar Kınalı Adayı görmeyi istiyorlar e, ve önemsiyorlar. Kınalı Adayı böyle gidilisi bir yer haline getiren özellikler nelerdir? Açıkçası özellikle son yıllarda gidilisi olması özellikle İstanbullular için hemen vapurdan inerilmez sağlı sollu plajların başlaması. <gülüyor> o yüzden artık İstanbul'dan gelenlerin önemli bir bölümü orada iniyor. Arap turistler büyük adaya doğru devam ediyor. Evet. Peki tarihten gelen özelliklerini görmek için gidenler yok mu? Var. Hatta aralarında ilginç adalılar da vardı. Veya <gülüyor> ee, Kanalı adanın tarihini öğrenmeye gelenler yıllardır orada yaşamışlar, ev kiralamışlar. Fakat adanın tarihini bilmiyorlar. Sırf onun için geldiler. Haliyle adanın aslında tarihi diğer adalara göre açık ara çok daha önemli. Bu küçücük adanın. Bak bu çok bilinen bir şey değil. Nedir? Anlatır size Çünkü e, biz adaları hep 18. 19 daha doğrusu 19 ve 20. yüzyıldaki halleriyle biliriz zenginlik, köşkler, saraylar müzik, dans, eğlence sayfiye yeri fakat yüzlerce yıl adalar tam tersiydi. inanılmaz mistik bir hava vardı çünkü manastırlardan oluşuyordu zaman zaman bir takım köyler oluştu adalarda fakat bunlar da korsanların yağması, istilalarda defalarca yandı, yakıldı. Bir de e, imparatorluk ailelerinin sürgün hatta zindan yeriydi. Yani e, neredeyse 2000 yıla yakın zaman boyunca e, adalar e, yakıp yıkılan korsanların, istilacıların saldırısına uğrayan köyler ve bir bin yıldır da ünlü imparatorların, prenslerin imparatoriçelerin sürgün edildiği yerler olarak kaldı. Onun dışında o manastırlarla bin yıl boyunca mistik bir havanın olduğu bir yer olarak kaldı. Yani 18, 19. yüzyılda oradaki yaşam kökten değişti. Hı hı. Bu daha önce yani bahsettiğiniz manastırlardan bugün kalan Kınalıada için soruyorum. Hı hı. Diğer adalarla ilgili yine hı hı. görüşeceğiz dar vakitte bugün kalanlar ve hala görülebilenler var mı? Ne var, var? tabi ama öncelikle şunu söylemek durumundayım adalar fay hattı üzerinde o orijinal manastırlardan hiçbir günümüze gelmedi defalarca yıkıldı defalarca yapıldı hatta en son 1894 depremi ne varsa aldı götürdü ama tabi Kınalıada'da da Christos Metamorphosis manastırı var ki o çok önemli bir manastır bir de aşağıda sahile yakın bugün bir Panaya Rum Ortodoks yani Meryem Ana Kilisesi vardır. Orada da bir aşağı manastır vardı ya da Meryem Ana Manastırı. Bu iki manastır çok ünlü e, imparatorları konuk etti. Tabii konuksever olmayan bir şekilde. Diyojen özellikle. Değil mi burada? Evet çok Diyojen. Şey. Hepimizin bildiği Roman Diyojen 1071'de savaşı kaybeder. Ee, savaşı da kaybederseniz bir darbe çok yakın demektir. Bizans'ta zaten onlarca darbeden bahsedebiliriz. Biraz da gecikiyor. Taşilerin dediğine göre Kudüs'e gidip hacı oluyor. Geri geliyor. Bağışlanacağını umuyor ama yakalanıyor. Ve gözleri oyularak o manastıra hapsediliyor. Fakat çilesi çok uzun sürmüyor. Gözler oyulurken iltap kapmış. Karısının kollarında birkaç gün can çektikten sonra ölüyor. Ve oraya gömüldüğü rivayet ediliyor. Yani evet. Kesin bir bu acıklı öyküsü ister istemez insana e, yaklaşık bin yıl sonra Yassada'da yaşanan başka bir trajediyi tabii hatırlatıyor. Bir farkla Kınalı Adadaki e, günümüze ulaşabilen en eski yapı Hristos Manastırı halen duruyor. Halen duruyor. duruyor. Tarihe tanıklık etmiş durumda. Ama burada Yazsa'da da müze yapılması gereken bu mahkemeler tarihe tanıklık etmiş olan bu mahkemeler Yazsa'da da yerle bir edildi benim bildiğim kadarıyla. Evet yerle bir edilmekle kalmadı. Şu an orada yüzde otuz kadar alan denizden kazanılıyor. Yani deniz doldurulmaya başlandı. E bu yazık. Evet. <gülüyor> ee, umarız diğer adalarla ilgili böyle bildiğiniz böyle planlar programlar var mı ee, doldurmaya ilişkin? E, adalar zaten dolduruldu yani <gülüyor> e, adalarda mesela yalı kalmadı. Doldurmanın doldurması. Büy <gülüyor> büyük adalarda yalı, büyük adada yalılar vardı. Evet. Fakat o sahil yolu dediğimiz aslında denizin doldurularak oluşturulduğu bir şey. O yüzden ismi kaldı. Adalarda ama yılı kalmadı. Peki bu Romendiyojen'den bahsettiniz. Başka önemli tarihi kişilikler de yaşadı mı Kınarlı Kimler yaşadı? Daha az önemli de olsa hikayesi ilginçtir. Mikail Rangabe Bizans imparatorlarından 813 yılında şehri Bulgarlar kuşatıyor ve 5. Leon bir darbe girişiminde bulunuyor. Orduyla şehre yürüyor. Mikail Rangaber'e gideceğini anlayınca adamcağız bütün yüzüklerini, tacını, Erguan elbiselerini tahta bırakıp karısını ve çocuklarını alıp manastıra gidiyor ki bu Bizans'ın e, Bizans imparatorlarının e, ilginç bir geleneğidir. Manastır yaptırırsınız ki darbe olursa oraya kaçarsınız. Artık size dokunurlar, dokunmazlar. Oraya gidiyorlar ve e, fakat e, beşinci Leon e, yerine gelen e, onları ayırıyor. Önce karısından ve kızından sonra çocuklarıyla Kınalıada'ya gönderiyor. E, orada e, uzun süre kalıyorlar. Çocuklar bir de hadım ediliyor. Gelenek o. E, i̇mparatorluk Hı. üzerinde hak iddia etmesinler diye. E, fakat daha sonra çocuklarından biri Ignatios keşiş yaşamını paylaşıyor. E, 27 yıllık yaşamı sonunda patrik olacak. Yani oralara gidip geri dönüp bir mevkiye yükselecek Ignatius diyelim. Hı hı. Ee, bir de Romanos Rekepainos var. 944 yılında devriliyor. Kendi Sasna İmparator naibi Konstantin e, Porfirojenitos'un yerine çünkü yaşı çok küçük. E, onun yerine vekaletten geliyor ama bırakmıyor koltuğu da. Hatta daha sonra Konstantin Porfirogenitos damadı da oluyor fakat bir gün oğulları ve damadı bunu deviriyorlar adaya getiriyorlar fakat damat daha sonra kardeşleri de adaya yolluyor orada uzun yıllar kalıyor keşiş olarak. Ee, i̇mparator olarak başladığı hayatta tanınan bir keşişe dönüşüyor. Ee, adada mesela müthiş bir e, arınma ayini var. Ee, evet. Romanos de ee, değişik yerlerden Olimpos Dağı'na kadar 300 keşiş bu arınma alemine katılıyor. Adaların her tarafına devasa e, tepecikler oluşturuyor odunlardan. Yakılıyor. Alev ada alev alev ışıl ışılken adam aşağıdaki manastırın içinde mihrabın önünde bütün günahlarını itiraf ediyor ve yüzlerce keşiş her günah itirafında Tanrım ona merhamet ediniz diye bağırıyorlar ama adamın itirafları da bayağı sürmüş <gülüyor> <gülüyor> şeyden haliyle o Adaların yüzlerce yıl boyunca aslındaki ambiyansı bu. Evet. <gülüyor> e 1950'lere kadar Kinala adada da cami yok bildiğimiz kadarıyla. <gülüyor> yok. Daha sonra hani bu bir ada şeysi var, cami, onu senden bekliyoruz şimdi, Kınalıada camini. Çünkü Adnan Menderes'in, o dönemin başkanı Adnan Menderes'in bir cami talebinde bulunuyor Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Menderes'te o sıralarda İstanbul'un yarısını yıkmakla meşgul olduğu için Hı -hı. galiba hangi cami? Karaköy. Karaköy. Ee, Kara Mustafa Paşa Camii. Aslında çok ilginçtir, orijinali değil. Daha sonra Raimondo Daronko, sarayın baş mimarı, Tek Art Nouveau camimizi hı hı. yapıyor. 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da bayağı bir e, moda akım haline gelmiş. Evet. Art Nouveau tarzında bir cami. E, deniyor ki bu camiyi sökeceğiz. Taş taş yeniden aynısını Kınalıada'da e, inşa edeceğiz. Çünkü Kınalıada'da acil camiye ihtiyacımız var. deniyor. Fakat e, tekne yola çıkıyor. Daha sonra bakanlığın açıklaması bu. Bakanlığın e, Gemi bir dalga yiyor, yan yatıyor, taşlar dökülüyor. Bunda bir sanat tarihçimizin isteği sorusu üzerine cevaplıyorlar yoksa bir açıklamada gelmiyor o zamana kadar. Ondan bir 10 on yıl sonra oraya bugün gördüğünüz artık ne deriz post modern mimari mi deriz mimari mimari dışarıda içi <gülüyor> çok fena içi Evet. Fakat <gülüyor> bahçesinde bir iki parça taş vardı. Evet ben be onu gördüm. Evet. Onlar ne olmuş yani denizden mi çıkarılmış Kalanlar yoksa herhalde. nereden kalmış getirilmiş? Yani tamamı dökülmemiş anladığımız kadarıyla evet. birlikte Şimdi Karaköy'de hocam yeniden yapıldı, yapılıyor. Yok, yani. yok yok yok yok yerinde boşluk var Hep konuşuluyor, yapılıyor. <gülüyor> Etrafı çevrildi. Var. Ben inşaat var diyorum. Yok, yok hayır. Ha. Değil. Murat ama Muhalebicisi'nin yanında Hı -hı. bir evet. galip yükselti evet, evet, vardır. Evet. evet. Basamaklar bir yere çıkıyor gibidir evet. ama çıkmazlar. İşte oradaydı. Tabii programdan sonra biz Twitter ve Facebook hesaplarımızdan bunların görsellerini paylaşacağız evet. da merak edenler bakabilir Hı -hı. aynı zamanda. Böyle. Bu geçmiş dönemden gelen gelenek haline gelmiş Kınalıada'da bugün de yapılan bu tür ayinler e, törenler işte halk eğlenceleri var mı acaba Vallahi bugüne kadar gelen Hristos Metamorfozis daha sonra bir yetim aynaya dönüştü e, halen e, orada bunlar yetim çocuklar değil artık bir tür yaz kampı e, gibi e, cuma ayinleri oluyor zaten Hristos Metamorfozis manastırını gezmenin başka yolu yok her cuma, o da yazın, hı hı. okullar kapandıktan sonra yarım gün açık. O yetimler hı hı. için bir ayin var. Hatta oradan sonra topluca aşağı denize iniyorlar, hı hı. plaja doğru iniyorlar. Ama dediğim gibi bu cemaatlerde bırakın yetimi çocuk kalmadı. halilen e, bugünkü çocuklar da aslında Antakyalı e, Ortodoksların çocukları. Hı hı. Bir soluklanıp müzik arası verelim. Hı hı. Parçamız Kınalıada. Nili pekte.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 evet dünya mirası adalar programında e, konumuz Kınalı Ada konuğumuz Hüseyin Avni Özkan e, nerede kalmıştık evet e, adaların ilginç geleneklerinden tabii konumuz Kınalı olduğu için e, vapurdan indiğiniz zaman sağ tarafa giderseniz Akasya sahildir. Sol tarafa giderseniz jardendir, Fransızca bahçe demek. Çünkü orada e, kır bahçesi varmış. Jarden isim, isminde. O bölüm e, bayramlarda işte milletin geldiği, gazinoların olduğu, eğlendiği, dans ettiği e, alanmış. İkinci Abdülhamit döneminde şundan bahsediliyor. Romanya'dan çalgıcılar getiriyor. Denizin içine kazıklar çakıp üzerlerine barakalar inşa ediliyor. Ve müzisyenler orada müzik yapıyorlar. Yani evet. müzik sesi denizden karaya doğru geliyor. Tabi bu e, ilginç gelenek biteli çok Bizim olmuş. Bizim jenerik müziğimiz gibi. <gülüyor> evet. E, bu sürdürülebilir bir şey gibi geliyor. En azından ne bileyim belediye bayramlarda böyle bir şeyi <gülüyor> deneyebilir. Adaya çok bir hoş. ilgi çekmek için. Sıradanlıktan kurtarır. Evet. evet. Sıradanlıktan Değişik kurtarır. Bir şey yani. Ben de, merak ediyorum. Ee, gelen e, konuklar Kınalı Hı -hı. Adayı gezdiklerinde Hı -hı. ilk e, intibaları ne oluyor? Bir de Hı -hı. ayrılırken ki e, bunları mutlaka sen konuşuyorsun Hı -hı. biliyorum çünkü. Hı -hı. <gülüyor> ee, bir kere e, tabii çoğu Büyük Adayı görmüş oluyor. O kadar muhteşem evleri bulamamanın Küçük bir şaşkınlığı demeyin, de hayal kırıklığı oluyor evet. çünkü çok o büyük adadaki evler yok. Ama efsane iki evi var, Sirakyan ikizleri tam vapurda inerilmez karşımızdadır. Kaçtı. Onlar da çok heybetlidir. İkincisi de sırf Kinalada için değil ama adalarda o kiliselerin içini de gezdiklerinde adanın başka bir yüzünü görmüş oluyorlar. Çünkü ada onlar için sokaklarında dolaşıp en fazla güzel evlerine baktıkları ya da denize girdikleri yerler. Yani birden sanki başka bir kapı açılıyor adanın içinde ve adanın başka bir yüzünü görüyor gibi oluyorlar. Ben birkaç kez beraber gezdik. Orada evet. şeyi fark ettim. Gelenlerin çok etkilendiğini ve dönüşte hep konularla ilgili kitaplar aradığını... Hı -hı. Ee, hep sorduklarını Evet. E, mesela şey yaptım e, bu Gustav Schulamberger'in mesela Prens Adaları kitabı var Hı -hı. E, şimdi vaktimiz olsa şimdi okunacak tarihçimiz. o kadar önemli şeyler var ki işte Hı -hı. E, şey var e, eski Amerikan Hı -hı. E, konsolosunun bir Hı -hı. kitabı var Prinkiboda Tatlı Hayat yani bunlar evet. bir dönemi anlatıyor tabii. bir evet. de yakın tarihin kitapları var ee, esasında böyle bir liste olması lazım ki <gülüyor> e, kitapları e, öneriyor musun sen de? Ee, tabii ki. Ee, onun dışında Pars Tulacan'ın e, adalar üzerine iki ciltlik çalışması vardır ki. Hı hı. E, onun dışında Akil Asmila'sın Büyük Ada üzerine vardır. Yine fıstık Ahmet Tanrıverdi'nin Büyük Ada üzerine evet. kitapları var. E, ama insanların adalara gelip o kültür turunu yaptıktan sonra daha farklı bir şekilde dönmelerinin sebebi çünkü o görüntüleri artık o kafalarındaki görüntülere evet. işte kilisedir, köşktür hikayeleri de eşlik ediyor. Artık ada onların kafasında başka bir şeye çok daha zengin bir şeye dönüşüyor. Aslında fazladan bir şey görmüş olmuyorlar fakat fazladan bir hikaye ekleniyor. E, hikaye demişken e, aklıma geldi. E, meşhur şair ve şu kulüp hani Fazıl e, Ahmet Aykaç. Aykaç. Hı -hı. Hı -hı. E, mizah ağırlıklı şiirleriyle bilinen Hı -hı. yazar. E, bir de e, sevgili arkadaşı ressam İhab Hulusi. Onlar da. Ee, yaşıyorlar ve e, güzel demlenmeleri var. Evet. <gülüyor> Demlenmelerini şu meşhur yapıyorlar. Onun etiketinin de e, aynı zamanda e, şeyse e, oradaki şahısların onlar olduğu. Çi, ya, e, yani. Onlar kendilerini çiziyor İha polisi evet. ve e, bugüne kadar gelmiş bir etiket resmen ölümsüzleşmiş yarım asırdır da kullanılıyor. Bu da evet. Kınalıada'ya ait bir hikayeydi. Evet. Aslında Knallada tabii tarihi şahsiyetleri özellikle hı hı. işte Bizans dönemine ait kişileri anlattınız. Hı hı. Tabii Knallada sonradan yaşayan ve önemli kişiler de var. Hı hı. İşte en son bildiğimiz eee Ranting evet. bir Knalladalı. Evet. Onun gibi onun gibi daha daha, ama daha ...biraz daha eskiye dayanan... ...işte de son pasturulacı... ...kaybettiğimiz evet. gibi... ...daha yakın zamanın kişilikleri de var. var. Evet, tarihçi... ...ismini hep karıştırıyorum. İnci Cihan. Evet. Yalcız Zare? Yok o da, evet. Evet. O da şair. Evet. Bu saydığımız isimler entelektüel... Evet. Fakat entelektüel olmayan adanın bir efsane ismi Horoz. de var. Horoz Reis. <gülüyor> e, Horoz Reis tabi sadece kınalım değil tüm adaların efsane ismi. Kendisi balıkçı denizci. E, görevi hastaları karaya ulaştırmak. En yakın yerde Kartal. İşte oraya doğru hızlıca hareket ediyorlar. E, bunlar bir tür deniz ambulansı vazifesi görüyorlar. Aslında bunu Adalar Belediyesi Ender geleneklerden biri olarak yaşatıyor ve şimdi adı Hızır Reis, şey, Moroz Reisi olan bir tekne var. Aşağı yukarı aynı işi yapıyor ama daha çok belediye başkanlarını getirip götürüyor zannediyor. Deniz Ambulansı. O da öyle midir? Evet Deniz Ambulansı. ona Moroz Reisi'nin ismini verdiler. Bir de anmadan geçmeyelim. Hukukçu yazar Harant Asadur var. Ee, ve eşi Zabel Asadur. Zabel Asadur Hı -hı. özellikle uzun yıllar Kınalı'da Dörünyan Evi denilen dört katlı ahşap evde yaşamış. Hı -hı. Zabel makalelerinde kadınların sorunlarına dile getiriyordu Hı -hı. ve kendini kadın özgürleştirmesi davasına da adamıştı. Hı -hı. O da çok önemli Hı -hı. Ee, şahsiyetlerinden adanın. Ee, şimdi hep geçmişten bahsettik. Bunlar aslında bahsettiğimiz şeyler adaların genel olarak Kınalıada'nın özel olarak Görülmesini e, Özendiren o insanlarda görülme isteği uyandıran Özellikleri Bunlar olmadan adalar e, Hala ilginç olur mu denize girenler dışında ee, Hiçbir çekiciliği kalmaz Yani Bizi böyle kesinlikle. korunmaları gerekiyor Evet kesinlikle bu korunmaları gerekiyor Burada bir şey daha söylemek istiyorum Kısaca ee, bu adalar genelde Rum nüfusun yoğun olduğu adalardı. Fakat e, Kınalı Ada daha çok Ermeni Adası olarak bilinir çünkü Ermeni, Ermeni vatandaşlarımızın evleri vardı ki halen de var, kiliseleri var, yetimhaneleri var orada ki bu yetimhane cıvıl cıvıl olur yazın. Ee, Kınalı Adanın o yönde de vurgu yapılabilir bir e, Ermeni cemaatinin kültürünün yaşam biçiminin simgesi bir ada olarak. Ee, sınıflandırılabilir belki de. Teşekkür ederim. Ee, İKSV'de bu sene bir film gösterildi. Kınalıada ile ilgiliydi. Ee, Mihail Şişko'nun hayatını anlatıyor. Belgeseldi ve yönetmeni Handan Erdil. Ee, 85 yaşındaki Mihail Şişko Kınalıada'nın en eski Rumlarından. Adada doğan Şişko 10 yaşında zangoç olarak kilisede çalışmaya başlamış. Şimdi ise kilisenin hem başkanlığını hem de okuyuculuğunu e, yapıyor. Kilise kış aylarında e, yetersiz sayıda olduğu için hiç açılamıyor tabii. 20. yüzyılın başlarında nüfusun yarısını Rumların oluşturduğu İstanbul Adaları'nda şu anda yaşayan Rumların sayısı ise parmakla sayılacak kadar Az. Ee, Mihail Şişko adadaki izole edilmiş yaşamıyla bu görmezliğin temsilciliğini yapıyor. Kendini ağaçta kalan son yaprak olarak gösteren Şişko, cemaati gittikçe tükenen kiliseyi ayakta tutmak için tek başına mücadele ediyor. Çünkü kilisesi onu köklerine, geçmişine ve ana diline bağlıyor. Ee, filmi görmedik ama en yakın zamanda hem görmeyi hem de yönetmenini belki e, davet etmek isteriz. Çok iyi e, konuğumuz rehber Hüseyin Avni Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize e, dünya miras adalar Facebook sayfamızdan, Twitter'dan ve Gmail adresimizden e, ulaşabilirsiniz. Teknik masada sevgili Barış'a çok teşekkürler. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Hepimizin adalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.